şimdi e, teşekkür ederim. E, niye Kant ya da şu anda burada e, niye e, Kant'ı konuşuyoruz? Hatta çok e, güncel e, bir sürü konu, bir sürü e, çağdaş düşünür varken e, niye Kant'la ilgileniyoruz? Onunla ilgili birkaç şey e, söylemek istiyorum. E, e, Atao Giriş'te söz etti. Bütün bir metafizik geleneğini eleştiriye tabi tutmak gibi çok az düşünürün yapmış olduğu bir şey yapıyor. Yani öyle bir merkez noktası oluşturuyor ki ya da kavşak noktası oluşturuyor ki eski Grek geleneğinden gelen orta çağda daha teolojik bir renge kavuşan sonra Descartes'le bunlardan kısaca söz edeceğim Descartes'la önemli bir hamle yapan Felsefi düşünme, Huyum'da başka bir e, ifadesini bulan felsefi düşünmenin tamamını e, eleştirmek hata söz etti. Bunu bir savaş alanı, hatta kör dövüşü diyelim kimsenin e, tam olarak söylediğini gerekçelendiremediği bir e, felsefi e, fikirler... E, alanı ve bir çatışma alanı. Niye böyle bu metafiziği bir sağlam bilim haline dönüştürmenin bir yolu yok mu? Bütün bu eleştiriden sonra kendinden sonrasına bir tepkili bir alan açıyor. Şimdi bu sonrasıyla da ilgili bir şey söyleyeyim. Tabii Kant'ın özellikle Alman düşünce üzerinde hemen doğrudan bir etkisi var. Fichte e, e, Kant'ın e, tan yola, Kant'ın metafiziğinden yola çıkarak buradan bir e, politik düşünceye geçişin e, imkanı düpedir bir ontolojik bu yani Kant anlamında ontolojik tabii geleneksel anlamda değil ama böyle bir Kant metafiziğinden politik alana geçişin bir imkanını bulması bakımından yeni bir yol açıyor Kant'tan hareketle. Bu Schelling, Hegel, daha sonra Marx ve daha sonra bugün de işte çizgisini Frankfurt Okulu üzerinden işte son hala ayakta olan son büyük temsilcisi Habermas'a kadar izleyen bir hat. Bu Kant'tan gelen bir hat. Diğer bir hat <gülüyor> e, Husserl üzerinden geliyor. Husserl'in fenomenolojisi Kant olmadan tabii anlaşılabilir bir şey değildir. Husserl'in fenomenolojisi arkasından Heidegger ve bugün fenomenoloji çalışmaları dolayısıyla Kant'tan gelen bir hattı böyle e, devam ettirmekte. Ee, diğer e, Anglo-Amerikan düşünceye de etkisi, dolaylı etkisi, Frege ve Wittgenstein üzerinden bu hatta e, Kant'tan geliyor. Yani e, ve e, analitik felsefe e, Anglo-Amerikan düşüncesi bugün e, Amerika Birleşik'te ya da Amerika kıtasındaki çok az sayıda düşünür söz konusu ise eğer onlardan en önemlilerinden birisi mesela Rorty Richard Rorty böyle o da Kant geleneğini Amerika'da devam ettiren önemli düşünürlerden biri tabi politik ahlak felsefesi, etik ve estetik konularını tekrar etmeyeceğim ama o da o kadar yeni bir hat açıyor ki estetik konusunda olsun, etik konusunda olsun bu Mesela bugün özellikle biraz aydınlanma nedir makalesine ve aydınlanma konusuna da gireceğiz. Orada Foucault çok ilginç bir yerde duruyor. FUKO'nun bütün ömrü Kant'ın metinleriyle yani yaptığı bir sürü devasa iş yanında Kant'ın metinleriyle uğraşmakla geçmiş. Hatta ilginç bir şey var. Türkçe'de de yayınlandı. FUKO'nun ayrıntıdan çıkan tüm Yanılmıyorsam altıncısı felsefe sahnesinde. Michel Foucault diye bir madde var. Fakat bu Foucault'un yazmış olduğu bir kitabın içerisinde bir Michel Foucault ansiklopedi maddesinin durması ilginç. Çünkü o maddeyi Foucault'un kendisi yazmış. Bir takma adla. Bakın. O kendisi hakkında yazdığı e, filozofi de yayınlanan bir şey bu. Foucault maddesi. E, Foucault'un felsefe tarihinde bir yeri varsa e, Kant'ın eleştirel geleneği içerisinde kendisini değerlendirilmelidir diye yazıyor. Bak, Foucault yazmış. Onu. Yani neyse bu e, şey e, e, onun için söyleyeyim bir e, çağdaş düşüncedeki Pek çok düşünür üzerinde çalışanlar, çünkü çok sayıda da öğrenci de görüyorum, bir kısmı da benim öğrencilerim, hatta çoğunluğu gibi sanki. Çağdaş felsefe üzerinde çalışmak isteyen öğrencilerin kanttan yolunun geçmesi bir tür apriori <gülüyor> gerekçe zorunluluk gibi duruyor. Bunu da evet, söylemiş olduk. Şimdi e, metafiz geliştirisi ve Kopernik devrimi e, kendisi e, hata söz etti 1781'de yayınlanan ve bütün zamanların en önemli felsefe kitaplarından biri. Hani beni sıkıştırırsanız en önemlisi de derim. Aa, o çok önemli ama en önemlilerinden biri. Bütün bir e, düşünme evrenini e, dönüşüme tabi tutan. E, ...saf aklın eleştirisi... E, ikinci baskısında... ...kendi yaptığı işi... E, ...Kopernik devrimine benzetiyor. E, benim Kopernik devrimim diyor. Şimdi Kopernik devriminden çok kısaca... E, ...söz etmek gerekirse... ...bildiğiniz gibi... ...aşağı yukarı... E, ...2500 yıllık bir... E, ...anlayış var. Yer merkezli evren düşüncesi. Yani direk bunu da e, en kuvvetli şekilde formüle eden ve teorisini yapan Aristoteles. Dolayısıyla eee e, milattan önce kaç 300'den 1500'e 1800'e. 1800 yıl hakimiyetini gösteren bir anlayış var. E, evrenin merkezinde yeryüzü vardır. Yeryüzü sabittir. Bu öyle bir merkezdir ki her şey onun etrafında döner. Tabii bu e, özellikle e, Katolik Kilisesinin belli bir süre sonra e, Aristoteles'in düşüncesini de elbette resmi görüşüyle birleştirmesiyle daha da güçlü bir e, hal kazanıyor ve e, kuşku duyamayacağız, e, duyulamayacak bir hakikat e, yeryüzü öğrenim merkezinde ve. Her şey, koni, etrafında dönmektedir. Şimdi Kopernik tabii çok ilginç bir şey yapıyor. Yeryüzünü merkezde olmaktan çıkartıyor. Onun yerine Güneşi getiriyor. Dolayısıyla artık yeryüzü gezegenlerden biri Güneş'in etrafında dönmek. Bir merkez kaymasından söz ediyoruz. Merkez yer değiştiriyor. Kopernik devrimiyle ile kastedilen şey aslında tamamen bir, bir merkezin artık e, merkez olduğu düşünülenin merkez olmaktan çıkması başka bir merkezin ortaya. Şimdi niye e, şey diyor, e, kendi Kopernik devrimi diyor, nasıl bir merkez kaymasından e, söz etmek mümkün kant açısından? Şimdi bunun için çok e, kısaca e, Grek anlayışına Greklerin özellikle... E, Platon ve Aristoteles'in bütün bir felsefe geleneğine damgasını vuran yaptığı işe kısaca bir atıfta bulunmak lazım. Hatta giderek ben bunu Platon ve Aristoteles'in şemsiyesi olarak adlandırıyorum. Yani bu şemsiyeden kasıt da bütün varlığa, insana dair her şeyin üzerine bu iki büyük düşünürün kavramları, düşüncelerinin örtmesi. Bu o kadar etkili ki çünkü bildiğimiz gibi hem Hristiyan geleneği hem İslam geleneği Platon ve Aristoteles'ten besleniyorlar. İslam düşüncesi İslami, İslam felsefesi diyelim. şeyden Aristoteles'ten daha çok besleniyor. Ama yani Orta Çağ'ın e, teolojik renginin de e, hem kavramsal hem felsefi çerçeve açısından arka planını bu iki büyük e, düşünür e, oluşturuyor. Şimdi e, merkez meselesine tekrar dönecek olursak e, Platon'u hatırlayın e, bir fenomenler dünyası söz konusudur. Ama bu fenomenler dünyası değişmeye tabi olan bir dünyadır. Zamana tabi olan bir dünyadır. Dolayısıyla hakikatin ne olduğu değişen, zamana tabi olarak değişen bir alanda aranamaz. Tabi bir not olarak şunu da vurgulamak önemli. Platon'un Böyle bir evrenselci e, anlayışa e, yönelmesinin arka planındaki en önemli e, durumlardan bir tanesi hocası Sokrates'in e, Atina mahkemesi tarafından e, ölüm’e mahkum edilmesi. E, Atina mahkemesi Sokrates'i ölüm’e mahkum etti niye? Çünkü Sokrates e, Atina dinine değerlerine karşı gençleri bir takım sorularla kafalarını bulandırıyor filan. Yani Atina mahkemesi kendi değerleri merkeze alarak ve kendi adalet anlayışını merkeze alarak Sokrates'i ölüme mahkum etti ve Sokrates o hüküm yerine getirildi ve Sokrates işte zehir içerek öldü bu korkunç bir travma Platon için. Ama bu şu düşünceyi de ortaya çıkartıyor. Atina sitesinin değerleri ne demek? Atina'nın adalet anlayışı ne demek? Bu her siteye göre değişen bir şey mi olmalı? Yoksa biz bu değerleri adaleti ve hakikati siteden siteye, ülkeden ülkeye, oradan oraya değişmeyen başka bir yerde mi aramalıyız? Bakın bu çok önemli bir motivasyondu. E, Platon'un adalet tek olmalıdır. İyi tek olmalıdır. O e, değişen, zamana tabi olan bir şey olamaz. Dolayısıyla onun, ona ilişkin ayrı bir mekan e, tayin etmesi. Bir logosun e, alanı bu herhangi bir zamansal bir değişiklikle anlaşılabilecek bir şey değil, varlığın temaşa edilmesi. Filozofun görevi budur. Filozofun görevi, zamana tabi olanları aşmak, değişmeyeni, kendisiyle aynı kalanı ama fenomenal alanı da yaşadığımız hayatı da belirleyen, şeyi alanı varlık alanını görmektir. Düpedüz görmektir. Akıl yoluyla tabii ki görmektir. Nus evet, evet. Platon'daki ifadesi. Şimdi bu tabii şöyle bir hani merkez konusunu şimdi tekrar yerleştirelim. İçinde yaşadığımız, tecrübesini edindiğimiz zamansal dünya merkez değildir. Merkez ayrı bir yerdedir. Bu zamana tabi olarak değişmez. Hakikat oradadır. Hakikat aşkın bir şeydir. Durmak içerisinde bu arada kurguyu e, da yapayım bu. E, aşkın lafı transandantal değildir. E, o e, hep Türkçe'de de ne yazık ki karıştırılan bir e, şeydir. Evet. aşkın aşkın yani e, let, batı dillerindeki let, fayda, transcendent olan şimdi e, birazdan onu ifade edeceğim e, Kant transcendent olanı transandantal olana çevirecek dolayısıyla merkez kayması Kopernik devrimi de tam da bu terimlerin e, anlamı üzerinden gelecek tekrar edeyim merkez aşkındır kendinde bir hakikattır orada durur ve e, filozofun e, görevi, o aşkın kendinde zamana tabi olarak değişmeyen hakikati kendi aklında yeniden ortaya çıkartabilmektir. Tamam. Yani temsil e, şeyini de tekrar edelim. Hakikatin e, insan aklında temsil edilerek ...ele geçirilmesi. Ama merkez oradadır. Dolayısıyla bilginin yönü... ...o merkezden aşkın hakikaten... ...hakikatten insana... ...doğru gelmektedir. Peki. Tabii o aşkın... ...hakikatte e, neler var? E, biliyoruz Platon'un... E, ...iyisi... ...iyi. Bu iyi... E, Tek Tanrı'lılar ortaya çıktığında çok rahatlıkla Tanrı'ya dönüştü. Hatta ben derslerde böyle good yazıyorum. Sonra da bir tane o'yu atıyorum. Good God oldu. Hakikaten Tanrı'nın şey, Tanrı'yı orta çağın artık Tanrı'sına dönüştü. Bu aşkın bir şeydir. Hakikat oradadır. Ruh oradadır. Kozmos oradadır çünkü kozmos bir akılla yönetilir. Platon'da da kozmik bir nuğustan, kozmik bir akıldan söz eder. Yani akıl sadece insanın kendi aklından ibaret değildir. Bir oradadır. Tabi uzay ve zamanda bu hakikatin kendisini fenomenal olan da açma modlarıdır. Şimdi e, tabii Aristoteles'in ontolojisi farklıdır, doğrudur. Ama şimdi burada çok bunu e, bilmeye zaman yok. Ama hocasının büyük ölçüde e, yolunu izler. O ontolojiyi belli ölçüde değiştirir. Ama mesela ilk hareket ettiriciyi alalım. Aşkın bir e, ilk hareket ettiriciden e, söz etmekteyizdir Aristoteles açısından. Şimdi... Orta çağ dediğim gibi hem İslam coğrafyası hem Hristiyan coğrafyası bu Platon ve Aristotelesçi resmi tek tanrılı dinlerin kitaplarına uygun bir biçimde dönüştürdü. Bu dönüştürmelerin tabii en kritik noktası da Greklerde bildiğimiz gibi yaratıcı bir tanrı yok. Var olan hep var. Tanrı ancak yapan bir tanrı. E, ama tek tanrılı dinlerin e, yaratıcı tanrısıyla bu gerek tanrısını e, bir araya getirmek ve uzlaştırmak lazım. Tabii orta çağın önemli felsefi meselelerinden ve felsefeyi de hareket ettiren şeylerden bir tanesi bu tehlike, bu uzlaşmayı yapmaya çalışmak. Ama yine de tekrar edeyim, bu merkez anlayışı bağımsız bir hakikat vardır, zaman dışıdır, zamana tabi değildir ancak insan aklı bunda uyum haline geldiğinde hakikati görebilir düşüncesi hakim bir düşünceyle eee kadar geliyor. Kısaca Descartes'tan da söz edeceğim. Descartes'te ilginç bir şey var. Descartes modern felsefenin kurucusu olarak bilinir. Çünkü burada merkez konusunda ilk kuşkunun ortaya çıkmasını sağlayan kişi aslında Descartes olduğu söylenebilir. Çünkü bildiğiniz gibi bu Kogito argümanıyla Descartes bilen özneye döndü ve ondan yola çıktı. E, aşkın bir hakikate referans vermeden acaba ben sadece öznenin bilen öznenin kendisine bakarak onda mutlak bir hakikati bulabilir miyim? Çok ilginç bir hamleydi onun için gerçekten merkez konusunda bir e, değişmenin işaretini veren bir hamleydi. Ama Kogito e, argümanı mesela bu bakımdan e, bilen öznenin kendinden başka bir gerçekliğe referans vermeden başlaması için olağanüstü bir hamleydi o meditasyonlar. Tabii bununla birlikte Descartes'in kendi felsefi kuruluşu, bu şeyi, bu yapıyı tamamlamak için aşkın bir Tanrıya ihtiyaç gösteriyor. Onun için her ne kadar merkez konusunda bir küçük bir kuşku uyandırmış olsa da ki Descartes'i tabii çok önemli bir yere yerleştirmek durumundayız. Descartes'in yaptığı Kopernik devrimi değildi. Şimdi tam da dün e, derste bir e, şey, e, bununla ilgili bir e, arkadaşımız soru sordu. Peki Descartes bu merkez, e, e, Z'i değiştirmeye yönelik hamlesiyle Kopernik devrimini yapma açısında ona verilemez mi? Evet. E, ben de verilemeyeceğini, Descartes'in yaptığını Tycho Brahe'ye e, benzetebileceğimizi e, söyledim bunu şey yapmadan geçmeyeyim. Tycho Brahe çok e, Kopernik sonrası e, önemli e, astronomlardan bir tanesi. Ama e, dini görüşe çok bağlı olduğu için yer merkezli evrenden vazgeçmiyor ama şöyle bir şey yapıyor. Tüm gök cisimleri ve gezegenler güneşin etrafında dönerler. Ama güneş bir bütün olarak yine yeryüzünün etrafında döner. Bu benzetmeyi ben çok sevdim. Bu dün aniden e, derste çıkan e, ders şeydeki arkadaşlarımız da var. Evet Descartes'in yaptığı Tycho Brahe. Yani merkez yine tanrı, aşkınlık yine res extensa yani yer kaplayan şey bir e, aşkınlık olarak kalıyor. Ruh. Ölümsüz bir ruh bir aşkınlık olarak kalıyor. E, şimdi bundan de Kanta artık gelebiliriz. Sen bir başka, yani tamam. az çok zaten genel altlarıyla bir evet. Evet. <gülüyor> Kopernik devrimini hocamız hatta neredeyse 3-4 soruma aynı anda yanıt vermiş. Yok, Kopernik devrimini daha tamamlayacağım evet. Öyle mi hocam? Tamamlayacağım. Aslında belki burada biraz daha Tanrı meselesine değinmemiz yerinde olabilir. Çünkü aydınlanma meselesine geldiğimizde önemli bir tamam. simge olacak. Evet. Bunu biraz daha açarsınız. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Şimdi Kant Kopernik devrimiyle şunu yapıyor. E, bağımsız bir merkezden söz ediyorduk ya Grekter'den e, biri gelen. Dekas'ta da bir şekilde devam eden. Yani Tanrı oradadır. İyi oradadır. E, varlık oradadır. E, töz oradadır. Bir oradadır. Uzay, zaman, ruh. Bir Aşkındır bunlar yani transcendent Kant'ın Kopernik devrimi şudur. Tüm bu aşkın olduğu düşünülen bütün tırnak içinde metafizik nesneleri Tanrı'da dahil olmak üzere, bilen öznenin bilmek için zorunlu olarak kullandığı kavramlara dönüştürdü. Dolayısıyla bunlar tümüyle bir temsil edilebilmenin imkanlarına dönüştü. Nedir? Uzay ve zaman. Öznenin zorunlu temsil formlarıdır. Töz mü? Bu bir kategoridir. Bunlardan kısaca söz edeceğim. Ama en ilgi çekici olan şey tabii burada Tanrı'nın konumuyla ilgili bir şey. Yani bütün bir metafizik tarihi ve teolojiye ilişkin e, yaptığı şey şu. Aşkın bir tanrı düşüncesi e, gerekçelendirilebilir bir şey değildir. Çünkü Safaklın eleştirisinin e, transandantal diyalektik bölümünde e, yapılan orta çağ boyunca yapılan, tabi buna e, Aristoteles'in e, kozmolojik ispatı da dahil. E, bütün bu tanrı ispatlarının savunulamaz olduğunu söylüyor. Yani Tanrı'nın bilimi olmaz. Dolayısıyla teoloji bir oksimorondur bu anlamda. Tanrı'nın bilimi yapılamaz. Tanrı'ya akıl yürütme yoluyla ya da herhangi bir bilgi, herhangi bir bilim alanını kullanarak varabilmek mümkün değildir. Peki Tanrı ama şöyle düşünelim. İlk tek tanrılı anlayışın tanrı e, nasıl düşünülür? Bir kere her şeyi kuşatır. Değil mi? Tüm var. Real anlamda. Tüm var olanları kuşatır çünkü her şeyi o yaratmıştır. Tüm varlığı bir bütün halinde bir arada tutar. Şimdi Kant bu yer değiştirmeyi yaptığında ve e, aşkın tanrıyı Aklım bir kavramına, bir zorunlu kavramına, aklım bir ideasına dönüştürdüğünde Kant şunu söylemiş olacak: Bütün var olanları bir arada düşünebilme kudreti insanın bir imkanıdır, insanın bir kudretidir. Eğer insan bunu yapamamış olsaydı, mantık mesela. Mümkün olamaz. Bu çok ilginçtir ama şimdi burada bunun detayına girmeyeceğim. Yani Kant'ın tanrı anlayışıyla mantık arasında Kant'ın kurduğu ilişki son derece teknik, son derece de güzel bir şeydir ama e, bir hani mantığı parça-bütün ilişkisi diye tanımlayalım çok genel anlamda. Kant tam da bunu söylüyor. Parça-bütün tabi hep relatif, göre göreceli terimler. Bir, bir bütün, bir diğer bütünün parçası olur ve bu böyle Son sona sınır tayin edemeyen bir şekilde gider. İnsan aklının bu şekilde çalıştığını, mantığın zaten bu oldu. matematiğin ancak böyle yapılabileceğini, sonsuz dizilerin başka türlü kavranamayacağını, yani insan eğer sonsuz diziler üzerinden matematik yapıyorsa tam da bunun üzerinden yaptığı, bunun tavrının yaptığını falan. Neyse bunu şey yapmayayım, burada bu ilginç şeyler var, uzatmayayım ama bu yer değiştirme müthiş bir şey. Bu yer değiştirmeyi yaptığında Kopernik devrimi ...gerçekten yapılmış oluyor. Yani bütün kadim düşüncenin... ...bağımsız bir hakikat olarak... ...düşündüğü tüm kavramlar... ...aslında bizim... E, ...var olanları, varlığa ilişkin... ...olanları düşünebilmemizi... ...sağlayan kavramlar... ...onları temsil edebilmemizi... ...sağlayan formlar... Işte ...uzay-zaman kavramlarına... ...dönüştürüyor. Bu Kopernik devriminin... E, işte gerçi realize olması demek. Evet. Şimdi buna ilişkili olarak e, Safaklı'nın eleştirisinin içeriğine de değinmek istiyorum hocam. Hı hı. Şimdi Safak eleştirisinin içeriğinin ne hakkında olduğu sorusu tartışıla gelmiş bu konu. E, bazıları bu kitabı bilgi teorisi, epistemoloji üzerine bir kitap olarak görüyor. E, fakat Söz gelimi Heidegger, Kant ve metafizik probleminde Safak, Safaklın eleştirisinin matematiksel, doğa bilimsel bilgi teorisi olduğu fikrine karşı çıkarak Kant'ın burada yaptığı işin metafiziğin temellerini ne atması bak, bakımından ontoloji olduğunu ifade ediyor. Siz de makalelerinizde e, Kant'ın sapaklı e, eleştirisinde yaptığı işin hem mantık, burada yanılıyorsam düzeltin, kastedilen genel mantık, değil transanal evet, mantık evet, evet. Doğru, hem de hem de ontoloji olduğunu ifade ediyorsunuz e, saf aklın bu tür bir okumasına sizi götüren nedir Hı -hı. E, bunu merak ediyorum Hı -hı. E, şimdi <gülüyor> bu temsil e, meselesine e, tekrar e, dönecek olursak daha en başta onu vurgulamıştı işte. temsil meselesini şöyle düşünelim temsilden kast edilen şeyi aslında çok sağduyusal bir resim çizmeye çalışayım yani kanta falan da gitmeden sonra kanta geçmeyin kaydıyla diyelim ki 30 bin yıl önce işte, Homo sapiens bütün e, Neandertalleri falan öldürdüğünde bütün artık dünyaya hakim olduktan sonra e, hayatta kalmak ve soyunu devam ettirmek dışında bir şey daha yapmaya başım. Böyle kurgulayalım. Ne yapıyor? Ee, doğal olanlardan sadece söz edelim. Taş, toprak, kurt, bilmem ne. Neyse, dinozor yok o zaman. Bir şeyler, her neyse. Bunlara isim takmaya başlar. Dolayısıyla ikinci bir alan ortaya çıkıyor. Bir tek tek somut olarak var olanlar var. Bir de bunlar hakkında artık e, konuşmaya başladığı bir alan var. Kavramlar Ortaya çıktı diyelim kavramlar. Bu kavramlar alanına birinci düzeye doğal olan tek, tekiller diyelim. Kavramlar alanına ikinci düzey diyelim. Şimdi bu bir temsil düzeyi. Yani var olan, tek tek var olanlar o sapiensin aklında temsil edilmeye başlıyorlar. Bir süre sonra... Bir üst düzey daha çıkıyor. Çünkü e, temsil olarak tek teklere bağlı olan şeylerin kendi aralarında da bir ilişkisi olduğu ortaya çıkıyor. Mesela mantık, matematik böyle bir şey. Yani e, şeylerin kavramlar arasında da bir kavramdan bir kavrama geçip oradan sonuç çıkartmak imkanı var. Bu doğrudan doğruya. Birinci düzey, taş toprağa referans vermeden yapılabiliyor. Bir mantık, matematik düzey. Bir üçüncü, bir dördüncü düzey daha var. Dördüncü düzeyde bunların nasıl mümkün olduğunu. Ya mantık, mantık, evet tamam adı mantıkta nasıl oluyor da mantık ya Matematik nasıl oluyor da mantık Bu burada bir, bir şey. Şimdi bu temsil meselesini Kant'a taşıyacak olursak. Kant şöyle bir şey. Evet yaptı. Bu, Kant'ın terminolojisine dönerek söyledim. Bu tek tek var olanları ben kendi zihnimde, buna ben mekanı diyelim, temsil ediyorum. Yani onları benim uzay formunda temsil ediyorum, benim zaman formunda temsil ediyorum. Zaman formunda temsil etmeyi de şöyle söyleyeyim. Önce İki saat sonra nereye gideceğim sorusu mesela tam bunu örneklendiriyor. Çünkü henüz gelmemiş bir zamanda ben bir bir yere doğru hareket ediyorum. Nereye doğru hareket ediyorum henüz gelmemiş bir zamanda benim hareketim demek benim kendi ben mekanımdaki zaman formunda bir hareket olması. On sene sonra ne aynı şey devam et ya da geçmişe gittiğimde. Dolayısıyla bu Tüm zamansal olan şeyleri bende temsil eden bir temsil formundan sizin aynı şey şey içinde geçerli uzay formu içinde geçerli yolumu böyle buluyorum yani şey diyim pratik anlamda gidip evimi bulurken çünkü bende bir uzay temsil var. Şimdi bu birinci uzay temsil meselesi. Bu tabi temsil meselesinin zorunlu tarafını araştırıyor. Mesela transand transandantal estetik adı duyusal düzeyde temsilin zorunlu taraflarını araştırmak. Bu zorunlu tarafların araştırılmasından geometri biliminin nasıl mümkün olduğu sonucunu çıkartıyor. Zamanda temsilin zorunlu taraflarını araştırmaktan sayının ve aritmetiğin nasıl mümkün olduğunu çıkartıyor. Ve yöntem olarak da yani mantık meselesi üzerinden gideceksek, yani bu kitap bir anlamda da mantık kitabı dediğimi sen e, vurguda bulundun. O da şöyle. Şimdi Kant'ın yöntemi, e, araştırma yöntemi diyelim, şöyle ilerliyor. E, bu temsil işini ben yapıyorum ama tamam, Kopernik devrimini de yaptım. Peki. Ama bu e, Temsilin zorunlu öğelerini tespit etmek, felsefenin işi bu, felsefenin işi zorunlu olanları tespit etmek ya da priori olanları tespit etmek. Bunları tespit ederken bu insanların şimdiye kadar yapmış olduğu sağlam şeylere bakmam gerekir. Mantık hakikaten sağlanmış. Şey. Çünkü herkes bunda anlaşıyor. Metafizik öyle değil. Çünkü... Buradan yola çıkarak metafiziği sağlam bir bilim haline getirecek ya, proje bu ya, mantığa bakıyor. Mantıkta sağlam bir şey var. Nasıl oldu da mantık sağlam bir şey oldu? Ona baktığında zorunlu bir temsil meselesini tespit ediyor kavramlar arasında. Matematik sağlam bir şey oldu. Nasıl sağlam bir şey oldu? Aynı şekilde oradaki öğeleri tespit ediyor. Ve doğa bilimi var, Newton'cı doğa bilimi. Sağlam bir bilim haline geldi. O nasıl oldu onu tespit ediyor. Şimdi bu tespitlerden yola çıkarak ben mekanı diyelim bütün var olanları kendinde nasıl temsil edilebiliyor bunun zorunlu öğelerini araştırıyor. Şimdi bu zorunlu öğelerin araştırılması şu demek var olanın biraz böyle Haydegar vurgusuyla söyleyelim, varlığın bende kendisini açması demek. Yani benim temsil formlarına tabi olarak varlığın bende kendisine açılması demek. Şimdi bu açılmanın iki boyutu var, ata ona işaret etti. Bir, evet bu mantıkla ilgili bir şey. Bu mantıkla ilgili bir şey. Varlık, kendisini bende açması itibariyle geleneksel düşüncenin, Kant'a kadar gelen düşüncenin ontoloji anlayışı da değişiyor. Çünkü ontoloji, aşkın kendinde var olan bir varlığın zorunlu öğelerini araştırmaktı. Kant da, varlığın bende temsil edilmesinin zorunlu öğelerinin araştırılması ontolojinin yeni anlamı oluyor. Ve Haydeger'in sözünü ettiği anlamdaki ontoloji de bu. Burada. Yani buradaki genel mantık, transandantal mantık ayrımının evet. öneminde burada aslında. Yani genel evet. mantık daha soyut çalışırken yani duysal olan dışarıda bı bırakılırken, evet. transandantal mantık da aslında duysal olan da işin içine giriyor. Belki Ama du şimdi duysal olan artık a priori oldu ya. Hı hı, evet. Yani temsil formları a priori oldu ya. Dolayısıyla transandantal mantık bunu araştırıyor. Bu şu bakımdan da e e önemlidir. E, bu merkez e, aşkın zamana tabi olmayan bir merkezden söz ediyorduk ya. Kant şunu diyecektir. Zamana tabi olmayan herhangi bir şey bilgi olamaz. Dolayısıyla zamana bağlı olarak temsil edilmeden bir şeyin bilgi olmasından söz edilme. Dolayısıyla aşkın hakikat bir çırpıda reddedilmiş oluyor. Zamana tabi olacak ama zamana tabi olan da değişmeyenin ne olduğu tespit edilecek. Bu tabi galiba transandantal dedüksiyona evet. buradan geçiş yapıyoruz ki bu çok önemli bir e, alanı e, açacak. Evet. Evet, bence geçelim Ar tamam. transandantal dedüksiyon bölümüne çünkü e, Kant ve önemli bir kaynak bence Türkçe çevrilmiş ve kazandırılmış çok önemli bir kaynak. Mikael Friedman'ın Kant ve kesimlerinden kitabı. Ona geçiş yapmadan önce transandantal dedüksiyon bölümleri de değinelim. Ee, yani transandantal dedüksiyon bölümü birçokları için Safaklın Eleştirisi'nin en can alıcı bölümlerinden biri. Hatta belki de Kant'ın ziyumu açmasının en önemli e, ve en can alıcı yerlerinden biri. Ee, sorun biraz ironik bir şekilde şu. Siz de makalelerinizde özellikle Safaklın Eleştirisi'nde benim kuruluşu makalenizde, makalenizde e ee, transandantal dedüksiyon bölümünün önemine vurgu yapıyorsunuz. İronik bir şekilde sor sorayım. Tırnak içinde ne hakla bu soruyu soruyorsunuz? Onu ha, evet. evet. Güzel bu Kant'ın e, sorduğu soruyu e, şey yapıyor. E, evet. Ne hakla sorusu, e, Quid juris sorusu, bu e, Roma hukukunun sorusu. Bir e, şey Roma hukukunun quid facti sorusu. Var. Ne oldu? Yani bu mahkeme önünde yani biri birinin gitti kafasına vurdu ne bileyim şöyle oldu olgu bu ya da biri gitti e, e, ne diyor özgürlükleri savundu mevcut yasa açısından da dediler ki Kuytfa bu özgürlüğü savunuyor o tehlikeli şimdi Kuytçulistan ne akla sorusu şu beni ne hakla yargılıyorsunuz? Neye dayanarak? Nedir? Gerekçelendirin beni. Hangi hakla yargılarsınız? Şimdi bu kat bunu şeye dönüştürecek. Bu şekilde sorduğu için çok iyi. E, oradan e, cevap verin. Translantar dediksiyon ne yapacak? E, birkaç şey birden yapacak. Acayip şeyler yapacak. Onu kısa e, anlatmaya çalışacak olursam. Şimdi ee, zorunlu temsil formlarından söz ettim. Uzay ve zaman. Kant bir de kategorilerden söz ediyor. Bunlar da zorunlu yüklemler. Aristoteles'te de vardı. Ama Aristoteles'te var olanın kendisine ait olanlardı. Ee, Kant bunu Özden'in kendisine taşıyor. Zorunlu yüklem ne demek? Bir şey hakkında ben bilgi sahibi olmam için onları e, belirli zorunlu yüklemlerle düşünmek zorundayım. Mesela birlik zorunlu yüklemlerden bir tanesi. Bir şeyi bir diğerinden ayırmak için mutlaka bunu, bunu kendi birliği, bunu kendi birliği olarak düşünmem gerekir. Bu tecrübeyle ilgili bir şey değil. Tecrübeyi mümkün kılan bir şey. Aynı şekilde nedenselliği de mesela böyle şey yapacak ama buna girmek istemiyorum. Bu Hume'un sorusunun sorulması. Fakat burada kritik olan şey şu, Kant şunu diyordu. Kategoriler zorunlu yüklemlerdir. Zorunlu olmaları bakımından da a prioridir. Şimdi a priori deyince tecrübeden gelmediklerini anlıyoruz zaten. Dolayısıyla tecrübeye referansla bu kavramlar oluşturulmuş değildir. Ama ne hakla sorusu şu. Diyor ki bu zorunlu yüklemler tecrübenin kurucu kavramlarıdır. Yani tecrübe Bunlar tecrübeyi kurar. Bunlar olmaksızın, yani bir şeyi nedensellik altında görmezsem tecrübe olmaz zaten. Yani nedensellik tecrübeyi önceler. Tıpkı uzay ve zaman tecrübeyi önceleri. Yani uzay ve zaman tecrübe edilmezler, tecrübenin koşuludurlar demek gibi. Şimdi böyle söyleyince orada da iki tane alan. Bir tanesi empirik değişken bir alan, bir tane de zorunlu kavramlar Ne akla sorusu şu kategoriler tecrübeden türetilmemişlerse ki aprior olmaları bu demek ne hakla tecrübeyi kurdukları, tecrübeyi tesis ettikleri iddia edilebilir. Çok tabii kendi soruyor bu soruyu. Yani mutlaka bir kafalar bu soruyu soracaklardır Bunu anlatman lazım. Gerekçesini anlatman lazım. Şimdi bu transandantal dediksiyon bölümünde bu soruya cevap vermek için e, zaman meselesiyle ilgili çok e, önemli ve keyifliden sonraki bütün düşünceye de miras bırakacak bu daha sonra ay, Alman İdaresi'yle de özellikle fenomenolojiye de miras bırakılacak bir alanı açıyor ya da bugün işte bilinç araştırmaları denilen e, ara, yani şu anda yapay zeka düzleminde de devam eden bir alan açıyor. O alan şu bu e, Şimdi Kopernik devrimine geri dönecek olursak dedik ki merkez değişti. Artık ben kendine açılan bir dünyayı bir arada tutuyor. Yani Tanrı mesela ideası o bütünlüğü sağlıyor. Çünkü ben mekanında açılmayan bir şeyin bilgisine ben sahip olamam. Yani kendinde olana bilgisine sahip olana o illaki bende ortaya çıkması gerekir. Bu kendinde şey kavramı da buradan geliyor. Yani kendinde olan bir şey ya da üzerinde zihnin uzay zaman formlarını ve kategorilerini taşımayan bir şey kendinde şeydir. tersinde söyleyecek olursun. Ben bir şeyin bilincinde olacaksam o benim ben mekanına dahil olması gerekir. Ben mekanına dahil olmasının koşulları da uzay ve zamanda temsil edilmek, kategoriler üzerinden de tutulmak. Şimdi öyleyse kendinde olan, sabit olan, kalıcı olan bir e, aşkın bir varlık alanından söz edemiyorsam, bunun zemini ben ise şunu açıklayabilmem gerekir. Tek bir nesneden söz ediyorsam, bu nesneyle bu nesneyi birbirine karıştırmıyorsam ya da farklı insanları birbiriyle karıştırmıyorsam bendeki temsillerin kalıcı olması için çok önemli bir koşulun olması gerekir. Benim kalıcı olmam gerekir. Yani benim kendimle aynı olmam gerekir ki ben aynı ve farklıyı ayırt edebilirim. Bu transandantal direksiyonun açtığı en ilginç konulardan bir tanesi benim özdeşliği ve bilinci olmadan herhangi bir şeyin aynılığı ve özdeşliğinden söz edemem. Dolayısıyla dünyanın ve dünyadaki nesnelerin birliği ve özdeşliği ben üzerimden kurulacaktır. Ama burada beni eğer aşkın bir ruhla özdeşleştirmeyeceksek çünkü bu pekala yapılabilir. Ben kendinde aşkındır, ondan dolayı değişmiyordur diyebilir. Kant bunu iptal ettiği için şunu açıklamak zorunda. Böyle bir ruh anlayışına sahip olmadığı için. Benim akan zamanda bir değişme hali var. Yani ben sürekli olarak yeni tecrübeler ediniyorum. İç hallerim, duygu hallerim değişiyor. Evet asabileşebiliyorum ya da şey yok. Dolayısıyla ben sürekli kendinde bir akışın içerisinde akan zamanda. Ama bununla birlikte akan zamanda bu ben kendisinin bilincinde olmaktan çıkmıyor. Kendi özdeşliğini muhafaza ederek bunu yapabiliyor. Eğer bunu yapamasaydı matematiği de yapamazdı mesela. Çünkü dedik ya aritmetiği, sayıları zamanda tesis edebiliyor, ediyor. E, iki sayısı akan zamanda değişmediğine göre tamam, zamanla ilişkilendirelim. İki, kendi ikiliğini koruyorsa, özdeşliğini koruyorsa, bunun özdeşliğiyle benim özdeşliği arasında bir ilişkinin olması gerekir. Yani transondantal dediksiyon çok da Kolay anlaşılabilir bir metin değil ama burada öyle bir alan açıyor ki bütün bilinç araştırmalarının çekirdek metni haline dönüşüyor. Yani zamanla mantık burada birbirine artık temas eder bir hale geliyorlar. Ve daha sonra çağdaş felsefenin önemli temaları bu identite diferans özdeşlik ve fark ki bir sürü 20. yüzyıl düşünün işte dahil şey bunların üzerine yazmışlardı. Haydager'in bu adlı bir makam. Bütün bunlar akan zamanda sürekli değişen bir şeyde sabit olan bir şey nasıl Hı. mümkün olabilir? Ben bilinci akan zamanda nasıl mümkün olabilir? Transantan adreksiyon bunu cevaplamasıyla birlikte de işte bu ne hakla Hı. sorusuna da bir cevap vermiş ol. Tabi çok e, anlatabildim mi bilmiyorum. Bu zor bir mesele. Yani bunu da böyle çok çabuk anlatmak ama en azından hata sordu. Ben de, de değindim. Hı. Güç mühet. Ama en azından safaklığın eleştirisine ilişkin genel bir çerçeve sunduğumuzu düşünüyorum. E, buradan da Kant ve Kesin Bilimler kitabına ilişkin hı hı. soruma geçeyim. Şimdi Kant'ın dönemindeki öklük geometrisi Newton fiziği gibi e, matematiksel kesim bilimler o dönemde öngörülmesi mümkün olmayan bir şekilde Einstein'ın görelilik kuramı ile başlayan köklü bir değişime uğradı. ve Bunun akabinde birçokları e, Kant'ın bu bilimlere temel oluşturan e, yeni metafiziğin yani transatlantal felsefesinin boşa çıktığını iddia etmeye başladı ama Michael Friedman Kant ve kesin Bilimler kitabında bu olgunun yani kesin bilimlerdeki bu köklü değişimin muhtemelen siz de bu soruyla sıklıkla karşılaşıyorsunuzdur. E, Kant'ın başarısından hiçbir şey eksiltmediğini onun felsefe ile kesin bilimleri felsefenin kesin bilimlerin kavramsal temellerini <gülüyor> oluşturması ve aydınlan, aydınlatması bakımından birleştiren modelini çağdaş bilimler içinde sürdürülmesi gerektiğini ve bu araşın çağdaş bilimler için devam ettiğini ifade ediyor. Bu bakımdan 20 ve 21. yüzyıl bilim partisi kitaplarında en çok referans verilen, filozoflardan biri olan, hatta alfa bilim dizisinde birçok kitabı yaptıktan sonra en çok bile denilebilecek. Kant'ın sizce 18. yüzyıldan bu yana nüfuz edeceği etkisi azalmadan gelebilmiş midir? Bunu sizden bilmek istiyorum. Evet teşkür ederim evet. atanın sözün ettiği kant ve kesin bilimler kitabı Michael bunun gerçekten çok iyi bir incelemesi yani bir bir düşündürü kendi zamanındaki bilim faaliyetleriyle birlikte böyle bütünlüklü bir şekilde ele almanın bir kere akademik düzeyde nasıl yapılması gerektiğine de bir örnek sunuyor Tabii e, Ata bir önceki soruda söz etmişti, Safak'ın eleştirisi ne üzerine bir kitaptır derken. Mesela şu ya çok yaygın bir görüştür, e, bu özellikle e, daha e, pozitivizme doğru, 19. yüzyılın ikinci yarısından pozitivizme evet. doğru e, kayan e, bir... E, Alman yeni Kantçı okulunun da etkisiyle özellikle Anglo-Amerikan dünyaya hakim olan düşünce O da e, Kant'ın Asla Safaklı'nın eleştiricisinin Newton fiziğinin felsefi temellerini e, yaptığı bir epistemoloji kitabı oldu. E, bu e, elbette kısmen doğru ama çok tabi zayıf kalıyor. E, bu çünkü bir sonuç. Yani Kant'ın hedefi bu değildi ama bu bir sonuç olarak evet... Newton'cu doğa biliminin de felsefi temellerinin ne olması gerektiğine dair Kant önemli bir şey yaptı. Burada Newton'cu mutlak uzay ve mutlak zamanı mesela Newton reddetti. Bunların yerine bende temsil edilen uzay ve zaman priori formlarını koydu. Ama bunu yaparak da yine Newton'u bir anlamda biraz zemini kaydırarak yeniden inşa etmeyi başardı. Bu açıdan tabii çok doğa bilimlerinin felsefesinin yapılması gereken zemine de işaret etmiş oldu. Şimdi Atan'ın sözünü ettiği Michael Friedman şöyle bir şeyde de bulunuyor, uyarıda da bulunuyor bir anlamda. Ben bu kitap üzerinde çalıştım. Bu kadar emek verdim. Bu ama bir bilim tarihi incelemesi değildir. Hani bilmem artık Ezelpe bilimdeki son gelişmeler söz konusu olduğunda astrofiziğin geldiği nokta. işte standart model kuantum mechanism. Yani buradan Kant'la olan bağlantı konusunda ne alaka dememelisiniz bana diyor. Yani böyle demiyor da işte böyle denebilir diye söyleyeyim. Çünkü kendi döneminin biliminin metafizik demelleri üzerinden nasıl ele alınması gerektiğinin bir örnek modelini sunmuştur diyor Kant. Sonra da sunuş yazısında bugünkü bilimi, teorik fiziği dikkate aldığımızda bu teorik fiziği kuşatabilecek bir, felsefi zeminin olmadığı henüz hala işte biliyorsunuz standart modelle genel relativite, kuantum mekaniği bir araya gelemiyorlar. Burada bir kuşatıcı sıkıntılar var. Bir anlamda diyor ki bugün kant yok. Bugün bir kant yok. Eğer bugün bir kant olsaydı nasıl olurdu o da? Yani bu tabii doğa bilimlerinin inanılmaz gelişmesi konusunda. Bütün bunları kuşatan bir e, felsefi metafizik bir zemin içerisinde bu bilimleri e, bir arada tutabilirdi. Onun için Kant'ın ne yapmaya çalıştığının evet. kendinde incelenmesi sadece e, felsefe tarihinin bir zorunluluğu, gerektiği değildir. E, doğa bilimlerinin e, bütünlüklü bir felsefi şemanın içerisinde Görülebilir hale gelmesinde de Kantın yapmış olduğu yöntem açısından, yöntem açısından Kantın yapmış olduğu şeylerden öğreneceğimiz hala çok şey vardır demek istiyor. Şiddete tavsiye ederim o kitap. Ta Atan'ın da çok emeği var. Biraz görmezden yani az dikkate alınmış bir kitap ama çalışmak isteyenler o kitap hakkında. Ee, biraz daha emek sarf etseler. Çok iyi olur. Ee, son ol olarak o zaman e, şeye değinelim. Geçenlerde Aksana, Aksanat'ta Kamp'ta aydınlanma başlıklı aydınlanma nedir? makalesini temele alan konuşmanıza değinmek istiyorum. Şimdi 1100 ve Kamp 1784'te Berlin-Nişe Monas Şirft adlı dergi yazdığı aydınlanma nedir? başlıklı makalesinde aydınlanmanın Ergin olmama halinden kurtulmak, ergin olmamanın ise aklını bir başkasının kılavuzlu olmadan kullanamamak olduğunu ifade ediyor ve aydınlanmasın, aydınlanmanın parolosu olduğunu söylediği şu çokça bilindik lafını ediyor. Aklını kendin kullanma cesaretini göster. Kant'ın bu kısa makalesinde cevabını vermediği şöyle bir soru geliyor aklıma. Burada kastedilen akıl hangi akıl? Bu aklın kapasiteleri ve sınırları neler? Ee, bu ilk sorum. İkinci olarak e, Foucault yaşamının sonlarına doğru 1784 tarihli Aydınlama Nedir makalesinden 1980. Hayır Aydınlama <gülüyor> Nedir Kant'ın 1784 makalesinden tam 200 yıl sonra 1984'te aynı ismi taşıyan e, iki makalesinde Aydınlama Nedir sorusunun e, modern felsefe için ana gündem haline geldiğini, hatta modern, modern felsefenin bunun üzerine bina edildiğini ifade ediyor. Ee, siz bu konuda Foucault'a katılır mısınız? Bunu merak ediyorum. Ee, bu soruları Safaklun'un eleştirisi aydınlanma nedir ve e, Foucault'un da belirttiği gibi Kant'ın aydınlanma nedir sorusunu e, tekrar ele aldı. Fakülteler çatışması başladı. Hmm. E, kitabı hmm. çerçevesinde bir cevap vermenizi rica edeceğim. Hmm. E Evet. E, şimdi birinci hangi akıl bu e, diye, e, şey yapıyor. Tabii Kant'ın sınırlarını çizdiği, çerçevesini belirlediği akıl yani e, artık böyle e, aşkın hakikatin peşinde koşan akılla e, olacak e, bir şey değil. Çünkü e, bu e, kitabın tabii birinci kritikten sonra yazdığı pratik akılda da Aynı şeyi ahlaka uyguladı. Yani aşkın bir hakikat referans alınarak ahlaktan söz etmemiz artık mümkün değil. Dolayısıyla ilahi bir ahlak savunulur bir şey değildir. O zaman ahlakı insan merkezinde, ben merkezinde nasıl kurulabileceğini, ahlaklılığın ne olduğunun felsefi çerçevesinin çizilmesi gerekir. Şimdi bu tabii hangi akıl tam da bunda i̇şte şu Bu artık uçup giden e, e, bu uçup gitme için de e, Kant'ın ömrü boyunca müde, mücadele etmeye çalıştığı bir şey var. Almancılar Schwermeray diye bir terim var. Schwermeray böyle bir tür bir e, ...rasyonelmiş gibi gözüktüğü halde heyecanla, duyguların etkisiyle alıp başını giden cezbe hali falan gibi böyle bir şey. Bunu Türkçe'ye bağmazlık filan da çevirmek. Mümkün, bağmazlık biraz daha zayıf kalıyor ama. Yani eleştiriye tabi tutulmayan bir aklın duyguların da etkisiyle alıp başını gitmesi eleştirinin, yani Kant'ın eleştiri anlayışının önemli bir şeyi de bu, işte Şüvermeray diye nitelediği, bu e, halle mücadele etmek. E, onun için işte o akıl kendi sınırlarını, kendisinin ne olduğunu belirleyen, o sınırları aşmamaya çalışan, haddini e, o alanla sınırlayan ve o alanın içerisinde yapmaya çalışan bir akıl. Dolayısıyla aydınlanma nedir de şey yaptığı o akıl. Evet. Bir de yani sorunun içine eklemedim ama saf aklın eleştirisinde aslında bu aklın e, nemenen bir akıl olduğunu az çok değindik. Özellikle Tanrı evet, meselesinde. Evet, evet. e, evet. Tanrı'nın aşkın evet. e, akli sezgi yoluyla bir evet. e, kavranan bir nesne olmayışı ve yine mekanının ben oluşu Aslında burada önemli de bir vurgu. Hangi bu, akıl sorusuna yine e, buradan da bir cevap verilebilir gibi bilmiyorum katılır mısın? Tabii tabii. tabii tamam. e, i̇kinci kısmına da bilinirsiniz. İki, e, i̇kinci kısım. FUKO kısmı. kısmına değineceğim ama FUKO kısmına e, gelmeden önce bak, e, şeyin kendisine değineyim. Aydınlanma nedir? O giriş yaptı. Hı. Kendi aklını kullanma cesaretini Hı. göster. Burada tabi aydınlanma için özgürlükten başka şey gerekmez. Daha sonra böylece. Ama şimdi özgürlüğün sınırları ne olmalıdır konusuna bir ikili cevap verecek. Aklın özel kullanımı ve aklın kamusal kullanımı diye ikiye ayıracak. Aklın özel kullanımını bir yönetimde mevcut yasalara evet. uymak şeklinde uymamazlık etmemek, görevini yapmak ya da ama aklın kamusal kullanımını uymak zorunda olduğu yasaları hiçbir kısıtlamaya bağlı olmadan da eleştirme hakkını evet. anlıyor. Yani kendi verdiği örnekler de evet. haksız bir vergi uygulaması var yönetimin. Bu haksız vergi uygulamasını eleştirebilirsiniz ama verginizi ödememezlik etmemelisiniz. E, verginizi ödeyecekten sonra bu verginin niye haksız bir vergi olduğunu kamusal alanda hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan eleştirebilmeniz gerekir. Bu eleştiri yazı yoluyla olur, e, yürüyüşle olur, örgütlenmeyle olur, şunu da olur, bu filan. Şimdi bu o dönem itibariyle çok 1784'ten söz ediyoruz bayağı şey geçmiş bir tarihten söz ediyoruz. Ama şu bakımdan da önemli. Henüz daha Fransız Devrimi olmamış. Fransız devrine 5 yıl var. Ama bu bu laflar ki daha sonra bir takım Fransa'daki şeyler Kant'ı Fransız devriminin düşünürü falan diye şey yapacaklar. Bu tartışılmış bir şeydir. Ya nereden çıktı? Niye? Ama şeylerden biri Zeta nedir? diye bir kısa bir broşür yazan adı neydi? Cies. Cies. O mesela diyor Kant Fransız devriminin düşünür. Şimdi bu düşüncelerden yola çıkıyor ama ben başka bir tarafına daha metnim atıfta bulunuyorum. Aydınlanma nedir metnim? Aydınlanma nedir metni? Bunları söylerken bir yandan da 2. Fredelik'le de o dönemki Prusya İmparatoru büyük Fredelik'le de bir diyalog halinde. Hatta ben ilk seneler önce bu metni okuduğumda orada 2. Frederiye iltifatlar var. Haşmetbağ falan filan. Ben rahatsız olmuştum. Yani. Fakat sonra tekrar okuyunca özellikle bu konuda ee, bu e, Kant'ın lastikli dili ne kadar, hukuk dilini ne kadar ustalıkla kullandığını filan da öğrendikten sonra satır arasını şöyle okumak mümkün. İkinci Freudery'e aslında bir tür parmak sağlıyor Sakın ola, tek adam yönetimi isteme. Bütün yasaları kendine bağlayacak bir anayasa, neyse e, Kendine bağlayacak bir yasal düzen getirmeye çalışma. Eleştiri özgürlüğünün önünü sakın kesme bak bu hepimizin zararına oldu. O dönem itibariyle çok ilginç gözüküyor. Frede ile girdiği ve bu uyarıları yapıyor olması. Şimdi Frederick e, bunlara e, bir şey demeyecek ama bir süre sonra e, Frederick ölecek. Öldükten sonra yerine gelen oğlu Frederick Wilhelm, Kant'ın bazı dersleri vermesini yasaklayacak. Kant'a sansür gelecek mesela. Bu da sadece aklın sınırları içerisinde din kitabına. Bu dersi vermeyeceksin. Şöyle. O da şey, bu hani aklın özel kullanımı uyarınca e, tamam yasak öylese vermem diyecek evet. ama sonra e, onun acısını daha e, şey şekilde çıkaracak şimdi o üniversite meselesi aslında onunla ilgili e, on onla, sen ama Foucault'yu sordun değil mi önce Foucault e, yani böyle bir yorum yapıyor ama aslında tamam. temelde şey gideceğiz yine. Fakülteler çatışması fagir değil tabii tabii fagir değil hukuk, evet. hukuk fagir tesir evet. ve perspektif eserlerindeki evet. evet. çatışma eserine. Fuko ata onun güzelce şey yaptığı 200 yıl sonra bu aydınlanma nedir e, makalelerini kendisi aynı başlıkla yayınladığında tabii Kant'ı ele alıyor Kant'ı çok e, önemli bir pozisyona yerleştiriyor. Sonra Aydınlanma nedir? makalesiyle aslında doğrudan ilişkilenmeyen bir e, metniyle Foucault ilişki kuruyor. O da Kant'ın e, 1794'te galiba e, yayınladığı Fakülteler Çatışması adlı metin. Fakülteler Çatışması bayağı üniversitedeki Fakülteler e, Çatışması'nı konu oluyor. Şimdi bu e, Fakülteler Çatışması'nda üst fakültelerle alt fakülte arasındaki bir çatışmadan söz ediyor. Bu üst fakülteden kastettiği şey biraz orta çağdan da gelen ama Rusya devletinin o dönemde de yürürlükte olan bir hiyerarşik fakülte yapısı. Üst fakülteler teoloji, hukuk ve tıp fakülteleri. Bir fakültenin üst fakülte olmasını Kant şöyle tanımlıyor, yetiştirdikleri kişilerle devletin devamlılığına, devletin kadrolarına adam yetiştiren, onları yani devletin devamlılığını ve bekasını sağlayan fakülteler üst fakültelerdir. Alt fakülte felsefe fakültesi. Şimdi, ama felsefe fakültesinin de bugün adı felsefe fakültesi ama içinde felsefe bölümü de var tarih bölümü yani bugün fenelik bir fakültesine az çok karşılık geldiğini söylüyor. şey diyor felsefe fakültesi gibi bir fakültenin yapması gereken şey eleştiri ...özgürlüğünü sonuna kadar kullanarak yönetimleri ve üst fakültenin de yapmış olduğu şeyleri eleştiriye tabir. Ama böyle yapınca bir tarafta sırtını daha devlete dayamış fakülteler var. Bugün mesela bugünkü perspektiften mühendislik fakültelerini, iktisat işletme falan bütün bunları... ...hani bu perspektifte üst fakülte pozisyonuna yerleştirebiliriz. E, sırtını genel ekonomik gidişi desteklemek üzere e, şey yapan e, e, ya da hukuki normların sorması, hukuki yapının sormasını sağlayan e, bölümler var. Bir tarafta da bunları eleştirmekle yükümlü olan bir e, fakülte var. Bunlar arasında çatışma çıkması kaçınılmazdır. Kaç çıkacaktır. Çünkü bunların hakikat anlayışı farklıdır. Diğerlerinin hakikat anlayışı iktidarla iç içedir. Ama felsefe fakültesi bağımsız bir yerden bu eleştirisini yapmak zorunda. İlginçtir bu da bir üniversite meselesini böyle değerlendirmek. Şimdi bu çatışmaları ayrı ayrı yazdığı metinler var. Felsefe fakültesi ile teoloji fakültesinin çatışması. Niye çatışmak durumundadırlar? Sivil Fakültesiyle çatışması, bir de Hukuk Fakültesiyle çatışması var. Hatanın e, sözünü ettiği fuko metni, e, Hukuk Fakültesi ile Felsefe Fakültesinin çatışmasını e, konu alıyor ve bu e, konu aldığı e, metinde de e, Kant şöyle bir soru soruyor Hukuk Fakültesiyle çatışmada insan soyu'nun e, ilerlediğinden Söz edebilir miyiz? Ya da insan soyunun ilerlediğinin göstergesini ya da oluşturacak, kanıtını demiyorum ama... ...yani ona işaret edecek bir olay var mıdır, yok mudur? Tabii insan soyunun ilerlemesinden anlaşılan şey, anlaşılması gereken şey bir teknoloji ilerleme olmadığı açık. Yani o da bir şeydir de ama burada kastedilen şey özgürlük alanının açılması ve ahlaki bir ilerlemenin ortaya çıkması. Böyle bir tarihi örnek var mı sorusunu soruyor Kant ve bu soruya şu cevabı veriyor. Bu tarihi örnek Fransız devrimidir. Fransız devrimi insan soyunun ahlaki açıdan ilerlemekte olduğuna dair bize bir işaret vermek. Ama bunu çok incelikli bir şekilde yapıyor. Çünkü burada aslında şunu o kim? Biraz da yorulmaya başladım galiba. Metin ben, eğer izin verirseniz. Hepsini okumayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Foucault'un ifadesinden okuyayım bu e, ayrıntı yayınlarından çıkan e, özne ve iktidar evet. alt başlıklı seçme yazılar, ikinci seçme yazılarda Foucault'un yazısında. Anlam taşıyan ve ilerlemenin işaretini oluşturacak olan şey devrimin etrafında Kant'ın sözleriyle ...coşku derecesine varan... ...bir özlem birliği olmasıdır. Dolayısıyla... ...Kant buna şöyle işaret ediyor. Şimdi devrim oldu ama... ...bu tarihsel bir olgu. Sonuçta bir şey oldu. Bir düzen değişikliği oldu. Bir... ...kesim... ...bu konuda başarılı oldu. Olamayabilirdi. Bu tarihsel bir şey. Dolayısıyla bu olgunun... ...bizzat kendisi ilerlemenin işaretini bize vermez diyor Kant. Ne verir onu onun için tekrar okuyayım. Anlam taşıyan ve ilerlemenin işaretini oluşturacak şey devrimin etrafında Kant'ın sözleriyle coşku derecesine varan bir özlem birliği olmasıdır. Devrimde önemli olan devrimin kendisi değil devrimi yapmayanların ya da onun belli başlı aktörleri olmayanların kafalarından geçenlerdir. Bu, o insanların etkin failleri olmadıkları devrimle kurdukları ilişkidir. Devrimden coşku duymak, devrimden heyecan duymak, Kant'a göre insanlıktaki ahlaki eğilimin bir işaretidir. Bu eğilim sürekli olarak iki biçimde dışa vurulur. Birincisi, bütün insanların kendilerine düşen siyasi anayasayı benimseme haklarında, ikincisi kendi ilkeleri temelinde her türlü saldırganlıktan uzak durduğu ölçüde hukuk ve ahlaka uygun bir siyasi anayasa ilkesinde. Devrim coşkusu insanlığı böyle bir anayasaya taşıyan eğilimin göstergesidir. Bir davranış biçimi olarak değil, seyredilecek bir gösteri olarak Devrimde yer alanların benimsedikleri yıkıcı nitelikte bir ilki olarak değil, onu gözlemleyenlerin coşkularının odağı olarak değerim. Bu bir e, ne diyor? Bir hatırlatıcı işaret. Signum e, memo, Memori Memori Okuyamadım. Neyse, hatırlatıcı işaret. Çünkü en başından beri var olan bu eğilimi gün yüzüne çıkarır. Bir e, kanıtlayıcı işarettir, signum demonstrativum. Çünkü aynı eğilim bugünkü etkililiği kanıtlar ve bir signum prosnostikon, yani gelecekte de devam edebileceğinin belirtisi olmasıyla. Çünkü devrimin sorgulanabilecek sonuçları varsa da, devrim yoluyla açığa çıkmış olan eğilimi görmezlikten gelmek mümkün değildir. Şimdi bununla bu aydınlanma nedir de söylenenler de bu şekilde bunu birbirine bağlaması tabi üzerinde de çok çalışılmış yer yer eleştirilmiş yer yer yeni açılımlar getirilmiş bir şey konudur. Ama bence son derecede önemli bir şeydir yorumdur. Ee, şimdi e, bir de e, bu tabii üniversite ve akademisyenlerin e, Kant perspektifinden söyleyecek olursak, özellikle felsefe fakültesi itibarıyla olan durumla e, vurgu da bulunacak olursak, e, şeyin e, eleştiri özgürlüğünün ...herhangi bir şekilde kısıtlanmamasını yani aklın kamusal e, kullanımını e, bu e, akademisyenlerin gerçekleştirmesinin son derece önemli olduğuna vurgu yaptıktan sonra... E, ...hukuk fakültesiyle felsefe fakültesinin çatışması konusunda aydınlanma meselesine tekrar e, kamusallıkla bağlantısına tekrar dönüyor... Orayı da bir okumak istiyorum. Kitlelerin aydınlanması diyor. Şimdi bu şeydi. Kantın bizzat kendi hukuk fakültesiyle felsefe fakültesi arasındaki çatışma da yazdığı metin. Kitlelerin aydınlanması, insanların ait oldukları devlete karşı ödevlerine ve haklarına dair. ...kamusal bir eğitim ve yönlendirmedir. Burada yalnızca doğal haklar ve sıradan ortak insan aklayışından türetilebilen haklarla alakadar olunduğu için... ...halk arasında bunları takdim eden ve kullananlar devlet tarafından atanmış görevliler değil... ...özgür hukuk öğretmenleri yani felsefeciler olacak. Dolayısıyla bu eleştiri özgürlüğünü, kamusal kullanımı yapan şeylere felsefeciler olacaktır. Hukuk öğretmenleri de diyor. Tabii bu hukuk fakültesi deyince, şu da yanlış anlam. bütün hukuk fakültelerinin bütün hukuk mensupları işte devletin hizmetindedir diye değil. Tabii eğer burada felsefi bir tavır alanlar, eleştirel bir tavır alan hukukçular da felsefe fakültesinin tarafına geçip oradan eleştirilerini yapıyorlar demektir Kant'ta zaten. Buradan bunu kastettiği açık. Onlar, yani bu özgür hukuk öğretmenleri, yani felsefeciler, onlar kendilerine verilen özgürlük hasebiyle isteği tek başına hükmetmek olan devlet için sakıncalıdırlar. Ve onlar aydınlar, aydınlatıcılar diye adlandırılarak, karanlık bir evde bazen adlandırılarak, devlete karşı tehlike arz eden kişiler olarak kötülenirler. İnginç değil mi? Yani şeyin başında dedim diye niye kant falan dedim. Bakın adam bugünü anlatıyor. Yani 1794'te yazılmış bir şey. Ve eğer tüm bir halk kendi şikayetlerini sunmak isterse, bunun yapılabilmesinin yegane yolu Kamusallıkla, aleniyetli olur. Dolayısıyla aleniyetin e, kamusal alanda özgürlüğün kullanılmasının yasaklanması, taleplerinin en asgarisi olan en basit doğal hak talepleri hususunda bile bir halkın ilerlemesini engelleyecektir. Evet. Bitirelim hocam. Tamam. Hocamıza teşekkür ediyoruz konuşması için. Evet. Evet, şimdi sorularınız varsa alabiliriz. Efendim. E, fakülteler çatışmasında e, Felsefe Fakültesi ile Hukuk Fakültesi arasındaki çatışma bölümümüz Bu aklı özel kullanılır ve kamusal alanlık kullanımıyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Tabii buyurun. Kant, aklını kullanmaya cesaret et diyor ama yani kendi içinde bir varlığı kamusal alanda ve özel alanda ikiye ayırıyor. Yani insan bir bütün olarak mesela diyelim ben bir subayım ve işte idam verildi bana. On kişiyi kurşuna dizerken özel alanda aklımı kullanamadığım için aslında bir sürü insana zarar veriyorum. Fakat kamusal alanda bunu ifade ediyorum. Yani bu benim bayağı kafama takılanmış. Çok hafifsin. Şey. E, sonradan Ayman davasında e, kendini savunan böyle bir Ayman böyle savunuyor kendini mahkemede. Şimdi Kant'ın e, akılla ilgili yaptığı bu ayrımın aslında akla sınırlar getirdiğini düşünüyorum ben daha çok. Öyle yorumluyorum. Hani Platon'un Özgürlükten bahsederken ya da işte aşkınlıktan bahsederken idealar dünyası olarak tanımlanan şeyi söylerken belki de bu yani bağlantı kurduğunda şöyle bir şey çıkıyor. Yani aklın özel ve kamusal alanda kullanımı diye onu parçaladığımız zaman aslında hakikati ya da olanı olduğu gibi görmek Platon'un lafıyla söylersem mümkün olmuyor. Belki Platon kendi demokratik dünyalarında e sadece konuştuğu ve birlerini rahatsız ettiği için ölüme mahkum edilen hocasının o demokrasi ortamında yok edilmesini kavrayamayan bilinci belki de daha geniş bir düzlemde düşünüyordu, daha sınırsız belki düşünüyordu. Ama Kant bu bilinci aslında ikiye bölerek belki de insanın o bütünsel yapıyı hiç görememesini, e, görememesini, görememe ihtimalini belki de tekrardan. Ölümüze getirdi. Tabii yani Platonla yaptığınız bu şey şeye çok katılamam, çünkü yani demokrasiye karşıydı biliyorsunuz Platon. Yani öyle bir yani insanların kendi akıllarıyla kurdukları bir yasa ve ona göre bir yönetim düşüncesi iyi bir yönetim olamazdı Platon'a göre. Şimdi ikinci konuyla ilgili söylediğiniz tabii çok önemli bu da çok tartışılmış bir şey. Fakat Ayman davasında gözden kaçan bir şey var. Yani bu ben işte bana görev verdiler, yaptım diyor ama onu bir tür kant etiği üzerinden şey yapıyor bunu. Hanne Arendt biliyorsunuz işte kötülüğün, neydi? Evet. kötülüğün evet. sıradanlığı neydi? Kötülüğün sıradanlığı metninde. Evet. Şimdi orada bir şey var. Kategorik emperatifin İkinci kullanımı, ikinci versiyonu şey diyor, insanları hiçbir zaman bir araç olarak değil, bir amaç olarak görmem. Bu ahlakın en yüksek kurucu ilkelerinden bir tanesi. Şimdi eğer böyle bakarsak, o zaman e, burada tartışmalı bir alan ortaya çıkıyor. Bir kere Ayman, e, hakikaten ikinci şeyi hiçbir şekilde dikkate almıyor demektir. Yani Ayman'ın savunması Anta bağlı olarak savunması bir kere geçerli değildir. Fakat e, bu e, özel kullanım, kamusal kullanım konusunda özellikle askerlik üzerinden giderek yapılması gereken bir eleştiri var. Mesela vicdani red meselesini ne yapacağız? Çünkü yasa gereği sen git. Vicdan, o zaman Kant perspektifinden dememiz lazım ki sen vicdan red hakkını kullanamazsın. Gideceksin, askerliğini yapacak. Askerlik bittikten sonra bunu eleştireceksin. Ama o olmuyor. Bu Burada bir mesele var. Bu doğrudur. Ama bunlar tabii sonradan ortaya çıkan ve açılan bir alan. Ee, sivil itaatsizlik. Değil mi? Böyle bir meselemiz var. Sivil itaatsizlik ne zaman bir bize alan açar, ne zaman ortalığı bir kaos haline getirir. Bunlar çokça üzerinde konuşulmuş meseleler ama şeye e, tartışmalı bir konuya temas ettiniz tabii. Doğrudur. Başka sorusu olan. Eee evet, konun makalesinde aklın özel kullanımı ve kamusal kullanımının dışında bir de aklın evrensel kullanımı diye bir şey var. O tam olarak neye karşılık geliyor? Eee aklın evrensel kullanımı mı diyor yoksa şey mi? Eee bir genel, hani Kant şöyle bir şey soruyor ya, şu anda aydınlanmış bir çağda da mı yaşıyoruz? Hayır, aydınlanmış bir çağda yaşamıyoruz. Ama genel aydınlanmaya giden, ona galiba atıfta bulunuyorsun Evet, genel aydınlanmaya giden bir evet. Şimdi mesela bu sizin sorunuzla da birleştirerek aslında şöyle cevap vermek mümkün. E, aklın özel kullanımı nedir? Pozitif hukukla yani bir ülkede ya da bir yönetimde mevcut yürürlükte olan yasalarla sınırlı değil mi? Ama aklın kamusal kullanımında eğer mevcut yasaları eleştiriyorsanız bu şu anlama gelir. Mevcut mevzuatın dışında bir yerde konumlanmanız gerekir değil mi? Ayağınızı başka bir yere basacaksınız ki mevcut yasaları onun üzerinden eleştireceksiniz. Kant'ın oradaki şehirin sen ne dedin? Genel aydın ama. Evrensel aydın. Ne dedin? E, aklın, aklın, aklın makalesinde var. Yani aklın özel kullanımı ve e, kamusal kullanımından bahsediyor. Ama onun he. dışındaki de aklın evrensel kullanımı evet. diye bir kavram. Var. Buna atıfta bulunuyordur diye düşünüyorum. Şimdi orayı hatırlayamadım. Bakacağım. Ama buna çünkü şey yapıyor. Mevcut mevzuattan dışarı çıktık. Eleştireceğiz. Nereye basacağız ayağımızı? Mevcut yasaların içerisinde kalsak eleştiri hakkını kullanamıyoruz. Başka bir yere basıyoruz. Nedir o alan? O, işte belki Foucault'un kastettiği şey muhtemelen odur. Çünkü kategorik emperatif artık herhangi bir yönetimin, devletin sınırları içerisine sokularak eğip bükülebilecek bir şey değildir. O bağımsız bir alan. Ve o bağımsız alana ayağımızı bastığımızda e, haksızlıkları eleştirebiliyoruz. Onu referans alarak. Bir şey Biraz sarktık. Evet. Belki son bir soru alabiliriz, varsa sunucu. Yazdığımız notu paylaşmak istiyorum. Geçenlerde görmüştüm, rastlamıştım toplum sözleşmesi denen bir düşünce vardı. Şimdi, siyasi, Siyaset açısından bahsediyorum. Mesela dere dopum açıklamaya çalışırken hükümetler tarafından konulan egemenlik yasalarından dolayı mı yönetiliyoruz? Yoksa toplum mu işte e, kendi istediği için yönetildi? Bunu paradoksal bir şekilde açıklamaya çalışıyordu. Yani bunun nedeni, sebebi ve sonucun e, nedenine geldiği bir noktada açıklamaya çalışıyordu. Şimdi Kant'a geldiğimiz zaman dışarıdan bakıp değerlendirmesi gerektiğinden bahsediyoruz yönetimin içerisindeyken. Şimdi benim anlayım noktası şu ana kadar geldiği, mesela toplum sözleşme isimantına değerlendirecek olursak hiçbir şeyde dışına çıkamayacağımız bir yerdeyiz aslında. Hep yönetilenler tarafında ya da bir şekilde yöneten yönetilen mantığı içerisinde olduğunu Burada nasıl bir şekilde dışına çıkabiliriz? Dışına çıkma noktası var mıdır Kant'ın düşüncesinin içerisinde? Bunu nasıl açıklayabilirsiniz? İşte eleştiri o çıkış noktası ama. Yani eğer mevcut bir yapının olmaması gereken, değiştirilmesi gereken bir yapı ol. Bu lokal de olabilir, daha büyük ölçekte de olabilir. Söyleyebiliyorsak, Söyleme imkanına sahipsek bir şekilde adım, adımımızı dışarı atıyoruz demektir zaten. Yani buradaki mesele, sen adımını dışarı atıyorsun, o diyor ki hayır sen bunu yapamazsın diyor, tekrar içeri çekiyor. Oradaki gerilim o. Yani buradan o sonuç çıkabilir. Yapılması gereken, çünkü Kant bunu diyor ya işte aydınlanmaya gideceksek eğer ancak böyle yapabilir. Yapılması gereken, oradan dışarı çıkacak, öbür zemini ayağını atacak, cesareti göstermek. Çünkü cesaret şeyi daha metnin başında geçiyor. Aklını kendin kullanacak, cesareti göster. Bu boşuna bir laf değil. Mücadele etmen gerekir. O cesarete sahip olman gerekir. Yoksa şey, ben eleştiriyorum, ilk fırsatta tıs diye cesaretten vazgeçiyor. Bunun farkında. Ama pardon, ifade özgürlüğü ve irade özgürlüğü arasında bir noktaya geldik. Yani bu, ben bu ben eleştirdim, ifade olarak özgürüm tabii ki. Ama sonuç olarak ifade olarak özgür olmuş ama benim irade özgür olduğum bir alan açmıyor. O açıdan sorumlu. Yani evet ben buna eleştiriyorum ama bu benim sistemden çıkmamı sağlamadı. Yani, Tek başınıza çıkamazsınız ama. Pardon. Ama bu zaten bu eleştiri bireysel bir şey kastedilmiyor sadece. Daha geniş ölçekli bir beraberlik ancak bu şeyi yapacak. Muhtemelen şimdi devrim, Fransız devrimini bu açıdan düşünmek orada ne oldu tabi o çok ilginç gözüküyor. Kant'ın bundan büyük heyecan duyması Kant'ın bununla kendi söylediği şeylerle arada bir çelişme görmediği anlamına gelir. Gerçi bu çok tartışıldı Kant'ın çünkü Kant bir takım yerlerde e, yönetime el koyma böyle bir değişikliğin despotik yönetimleri getireceğini söyleyerek karşı çıkıyor. Bir sürü darbelere karşı çıkıyor diye ben bugünkü perspektiften yorumluyorum. Yani darbeci bir anlayış e, hiçbir sorunu çözmeyeceği. Ama şey konusunda Fransız devrimi konusunda bir bütün olarak son derece sempatik gözüküyor. Bir barış'la bitirelim o zaman. Evet. Eğer e, dağlanır, dağlanır, mücadele aklın kamusal e, alandaki kullanımında bir mücadele vermiş oluyoruz. Bu mücadele eğer fiziksel bir mücadeleye döndüğü zaman despotik bir tavır haline gelecekse sadece biz kamp açısından mücadeleyi teorik bir mücadele ya da aklın özgürleşmesi ya da aklın mücadelesi olarak mı uygulayabiliriz? Yani işte aklın kamusal alanında bir eriştirimiz var, özel alanına dair. Dur, evet, çok güzel. Şey, Sadece teorik te bir şey. Teorik değil ama şöyle, yani iş eyleme dökülmesi ama teoriyle bağını koparmaman gerekir. Yani, şimdi burada bakın bir şey konusunu Foucault'dan okuduğum o Fransız devriminin niye ilerlemenin göstergesi olma konusundaki kantın vurgusu çok önemli. Çıkar gözetmeyenler bir çıkarı olduğu için devrime sahip çıkmayanların e, gönlünde bir coşku yaratılması çok önemlidir diyor. Çünkü sen bir hareketi yapıyorsun ama onun sonucunda iktidarı ele geçirmek, dolayısıyla o iktidarın nimetlerinden yararlanmak gibi bir motivle de hareket ediyorsan burada bir sıkıntı var demek istiyor. Tamam mı? Yani onun için evet eylem ama o eylemin uyması gereken ahlaki bir durma noktası, ahlaki referans noktaları var. O referans noktaları da arkadaşınız sordu, ona uygun olarak cevap vermeye çalışmıştım. Katıldığınız için teşekkürler.